Allaﬂı şükür, ve ﭾ ﭾ ﭾ ﭾ da beş köşe 2 tane 3 tane konuumuz gelecek. 13. ve 14. beyitlerde muanen hadis mübhem hadis bir de ali isnad ile nazil esne. Tamam? Geçen dersimizde de veya bir önceki dersimizde de söylemiştik. Bunları bir başlık altına yerleştirmemiz çok da mümkün değil. Yani bunlara ne diyebiliriz? Bunlar diyebiliriz ki isnatla alakalı bir takım bahislerdir. Tamam? Isnat ile alakalı bir takım bahisler. Şimdi birincisi demiş ki Mu'an'an Mu'an'andır Ke'an sa'idin An kerab Sa'idten An, an, Ke an sa'idin sa sa Ve an kerab Bu hadise mu'an'andır Elmesinin sebebi Ravilerin Bir üstünden hadisi rivayet ederken An ile ifade etmesidir Tamam Ravilerin Hadisi Bir üstünden ifade ederken Rivayet ederken An ile ifade etmesidir Şimdi burada e, Bu Bu okumuş olduğumuz kitabımızda ol mevcut, yok, mevcut değil. Ama ileride inşallah e, okuyacağımız e, kitaplarda Allah nasip ederse şöyle bir bahis göreceğiz. Turukul tahammül ve turukul edem. Yani böyle bir bakma. Turukul tahammül ve turukul edem. Turukul tahammül demek, ravinin şeyhten hadisi alma yolları. Çünkü mesela her insanın karşısındakinden Hadis alma, hadisi tahammül etme, yani hadisi taşıma yolları farklı, öyle değil mi? Kimisi şeyhin dizinin önüne diz çöker, ondan müşafaa eden hadis dinler. Yani şey rivayet eder, o da şeyhden müşafaa edinler. Kimisi şeyhin yazmış olduğu yazıyı değil mi alır, oradan hadis rivayet eder. Kimisi şeyhin o yazısını şeyhin icazet vermesiyle rivayet eder. Kimisi hiç bugün mesela bizim yaptığımız gibi birçok âlemin kitabını, şu anda diyelim biz rivayet ediyoruz, değil mi? Kimisi icazet vermiş, kimisi icazet vermemiş. E mesela yazdıklarını onlardan e aktarıyoruz. Buna tahammül diyoruz. Yani ravinin hadisi aktaranın hadisi aldığı kişiden hadisi alma yolu Turukul turuku tahammül. Tamam mı? Bir de turukul eda var. Turukul eda var mı? Turukul eda ne demek? Turukul eda ise ravinin hadisi aldıktan yazayım isterseniz doğru yazılması. Turuk eda Tuluqu ise, Ravi'nin hadisi şeyhinden aldıktan sonra o hadisi rivayet ederken kullanmış olduğu lafızlar. Tamam? Mesela sen diyelim ki eee şöyle de diyebilirsin hadisin rivayet ederken işte akhbarani fulan dedim bu kuvvetli ifade. Semi'tu an fulan diyebilirsin. Değil mi? Hadeseni fulan diyebilirsin. Mesela ve an diyebilirsin. Şimdi burada muanen hadiseni ayrı bir haline getirilmiş. Bir de muananın aynısı yani hükümlerde bir farklılık yok. Mu'anen hadis var. O da aynadır, Mu'an'an hadisi. O da nedir? Ravinin bir üzerine hadisi en lafzıyla rivayet edilmesi. En fulan en fulan diye rivayet etmiştir. Tamam mı? En la aynadır yani, Mu'an. Bu Mu'an'an, an'den Allah'a, bu da Mu'an'an, an'den e Allah'a. Şimdi bir de senin hadisini rivayet ederken, an demen vardır. Arasındaki farkı işitirken anlayabiliyor musunuz? Mesela diyelim, ben şimdi desem ki, size hadis rivayet ediyorum. سَمِعْتُ عَنْ شَيْخِ اَخْبَرَنِي شيخي, Mesela, حَدَّثَنِي Şeyh'i, Şimdi bak buralarda çok açık bir şey var değil mi? Ben ondan işittim, ben ondan duydum, o bana haber verdi dediğimde. Ama var şeyhi dediğimde şeyhimden. Yani şeyhimden duydum mu, işittim mi, yazıyla mı aldım? Yoksa ben hiç ondan almadım, ben bir başkasından onun söylediğini duydum da mı? Bununla mı size rivayet ediyorum? Dikkat ederseniz burada bir belirsizlik olsun, öyle değil mi? Bu belirsizlikten dolayı Mu'ana'nın hadis, Mustafa Hadis'in konusu olmuş, tamam Yani ''an'' demiş olduğu adam, ondan duydu mu, işitti mi, yazıyla mı, yoksa hiç onu görmedi mi bile ömründe, ondan dolayı şey olmuş, Mustafa Hadis'in konusu olmuş. Şimdi, o zaman Mu'ana'nın hadis'in tanımı çıktı bu ortaya kendisi. En yelgu yelgavuyu ammen taufavu bi'an Tamam, rahminin kendiniz üzerinde olan kişiden an lafzı ile hadisi rivayet etmesidir. Bu tanımın. Peki bunun ustalahu hadisle alakası var? Turukul eda ile alakası var. Yani bazı yollar var ki Turukul edada senin onu gördüğün, ondan aldığın, ondan işittiğin açık. Bunda problem yok. Ama an dediğin zaman kopukluk da olabilir Rivayet Niye bir defa mesela rivayet ettiğin şahıstan alış yolunu niye net ifade etmiyorsun ki? Öyle değil mi? Yani, Hani bir sorun mu var? Acaba sen ondan duymadın, başkası ondan nakletti. Sen hiç o aradaki başkasını söylemek istemiyorsun. Belki arada zayıf bir adam var. Doğru mu? Mesela diyorum ki bir tane talebe bana diyor ki ikimizin de şeyhli ortak, bir hocadan ders alıyor, hadis dersi. Bana diyor ki şeyh dedi ki diyor, şimdi ben bunu şeyhten duydum mu? Duymadım değil mi? Talebe bana şeyhten bunu nakletti. Ben niye talebenin ismini vermiyorum? Demek ki olabilir ki hani insanlar bu talebeyi zayıf bir ravi olarak kabul ediyorlar. Öyle mi? Ben de onun ismini söylememek için, e desem ki duydum yalan söylemiş olacağım. Bu defa kendimi halde hale getireceğim. Bu defa ne diyorum? An diyorum. Anlaşıldı mı? Bu tip ihtimaller olduğundan dolayı, yani kopukluk olabilir, e, aradaki bir tane ravi de problem olabilir. Öyle mi? Bu sebeplerden dolayı <gülüyor> alimler e, Muallan Hadis konusunu Mustafa Hül konusunu konusu yapmışlar. Tamam. Peki Muana'l-Hadis zayıf mıdır yoksa sahip midir dediğimiz zaman? Yani Muana'l-Hadis'e nasıl davranmışlar? Demiş ki Cumhur-u mu Cumhur-u Muhadis'in. Muana'l-Hadis tedlistten uzak olur ve muasara bilinirse sahiptir. Şimdi niye bu şartlara koşmuşlar? Sizce? Yani bu iki tane şartta tedbirsen uzak olacak. Bir de muasara bilinirse e, muanen hadis sahiptir. değilse değildir demişler. Çünkü benim neden muanen hadis Mustafa'nın hadisin konusu olmuştur diye zikrettiğim sebeplerin hepsini bak bunlar sürütüyor. Öyle değil mi? Tedbirs nedir? Tedbirs. يعني حديث التتبس نادر، في ذاك المتن ذا، ألم يدعي؟ التتبس نادر. وما أتا مدلسا النوعان، الأول الإسقاط الشيخ وعن ينقل عمن فوقه بعن والثاني لا يسقطه لكن يصف أو صفعه بما به لا ينعرف. فالتتبس نمش، وما أتا مدلسا النوعان. مدلسين يتدريش أي كخسوس، ألم يدعي؟ مدلسين اِسْقَاطُ الشَّيْخِ وَعَنْ يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَاَنْ Yani şeyhi düşürüyor, şeyhin üzerinden an ve en lafzıyla şey yapıyor, e, naklediyor. Öyle mi? Şimdi bir adam şeyhi niye düşürür ki? Yani diyelim ki benim üzerinde üç kişilik bir senet düşünün ben, benim şeyhim onun şeyhi. Benim şeyhimde sorun olduğu için ben ne yapıyorum onu düşürüyorum. Hadisim kabul görsün diye, şeyhin problemi Mesela hafzında problem var, adaletinde onu düşürüyorum. E üstekirini de ben görmemişim. Doğru mu? Şimdi ben de ondan ne yaparsam ben yalancı durumuna düşeceğim. Ne yapıyorum? İşte var an diyorum yani. Hem bir kelime kullanıyorum. Anlaşıyor musun? Bak bu teddisin birinci kısmı. Tamam? Teddisle meşhur olmuş olan rabiler var. Teddis ile meşhur olmuş olan rabiler var. Tamam? İsimleri meşhur adam teddis yapıyor yani müddelis. İşte müddelisi anlatacaz uzun uzun. Zaten yerinde anlatacağız. Ha, alimler demişler ki en lafziyle rivayet eden adam birincisi tedrisle meşhur olanlardan olmayacak. Yani tedris ehli olmayacak. Anlaşıldı değil mi? Tedris ehlinden olmayacak. Çünkü tedrisin birinci kısmı o zaten. Yani şeyi düşürürsün. Üzerimdekine en lafziyle rivayet eder. İkincisi aralarında muasara bilinecek. Yani mesela ben birinden en lafziyle rivayet ettim. Hemen benim neyime gidecekler? Doğum ve ölüm tarihlerimize ve yaşadığımız bendelere gidecekler. Elmenle o aynı tarihlerde ve aynı bölgelerde bulunmuşsa tamamdır. Demek biz aramızda ne var? Muhasara olmuş yani. Aynı asırda muhasara ne demek? Aynı asırda beraber yaşamışız e demek. Anlaşıldı? Cumbur muhaddisin demiş ki bu şekilde olursa muhannen hadis mukbuldür. Ama bu şartlardan bir tanesini yitirirse araştırmaya gitmek, araştırmaya gitmek lazımdır. Anlaşıldı? Şimdi burada Muhana'l-Hadis ile ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Kafamıza takılan. Deseniz ki örnek, hangi hadis kitabını açarsanız dünya kadar örnek var. Yani anfulan, anfulan, anfulan diye dünya kadar örnek var. Burada önceki derslere gidelim, yani bir hatırlatmada da bulunalım aynı zamanda. Hatırlarsanız bak biz e, İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ü karşılaştırdığımız zaman demiştik ki alimler İmam buhari'nin sayhini, İmam Müslüm'ün sayhine takdim etmişler. <gülüyor> Doğru mu? İmam buhari'nin sayhini, İmam Müslüm'ün sayhine takdim etmişler. Dedik bunun birçok yönü var. Yani takdim etmelerinin birçok yönü var ve Bunları sayılır. Bir tanesi de dedik nedir? Dedi ki imam ee, Müslüm Bir ravi bir raviden hal lafzıyla rivayet edense Aralarında muhasara olsa yeterlidir diyor, Değil mi? Ama İmam Muhale diyor Lika olacak diyor. Yani karşılaştıklarını bilmemiz lazım diyor. Hal lafzıyla rivayet eden adamın mutlafa sarih bir rivayet gelecek ki Biz bilelim ki bu adam bu adama karşı karşıya gelmiş. Aynı zamanda yaşaması yetmez. <gülüyor> Biri görmüşler. Dedik İmam Bukhari'nin koşmuş olduğu bu şart, onun sahihindeki hadislerin sahab derecesini daha da yükseltiyor. Öyle değil mi? Çünkü mesela İmam Bukhari öyle bir şart koşmuş ki çok ağır bir şart. Ve o şarta buymayanlar da almamış almamış. da İmam Müslim böyle bir şart koşmamış. Onun için bu yönden, yani ittisal yönünden İmam Müslim, İmam bu İmam Bukhari İmam Müslim'den bir derece üstte çıkmış. Anlaşıyoruz değil mi bu? Anlaşıyor musun? Bu da seni anlaşıyorsun tamam. Anlamayan, anlattığım meseleyi anlatamadığım bir yer var mı? Tamam. Bu mu anafahis, tamam? İkincisi, ve mübhemun ma fihi rawin, lem yusam. Ve bir de mübhem hadis varmış. Mübhem nedir? Mübhemdir ma o şey ki fihi onda rawin, rawi vardır, lem yusam. Lem yusem isimlendirilmemiştir, tamam mı? isimlendirilmemiştir. Şimdi, yeni bir kısma geçmiş olduk o zaman, mübhem hadis. Yeni bir kısma geçmiş olduk, o da nedir? Mübhem hadistir. Şimdi mübhem hadis nedir? Mübhem hadise geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim ben inşallah. Bir hadis, e, sen biz şu ana kadar nasıl makbul bir hadis olduğunu öğrendik. Öyle değil mi? Bir hadis nasıl makbul olur? Ne evet, nedir onlar? Bir, gali olacak. bir arasında folk olmayacak. İttisal olacak. Üç, fesil sahibi olacak. Dalt sahibi yani. Dalt sahibi olmayacak. Şahıs olmayacak. Beş, illetli olmayacak. Değil mi? Ne demiştik biz? Mesela burada e, demiştik ki, اَوَّلُوا اَسْتَح۪يهُ وَاَكْرَ مَتَّسَلْ istaduh ve lem yeshizha ev yulal yirwihi adlun dabitun an misli muhtamedun fi daqtihi ve Şimdi bu bir hadisin kabul olması için gerekli olan şartlar. Peki bir hadisin reddut konumuna düşürenler nelerdir? Bak burada onu anlatmadı. Öyle değil mi? Yani burada sadece ne dedi? Ve ma an rutbetil husni kasir fehuve zayif ve diyor ki bak bir hadis niye merdudu? Diyor ki merdudu imma risaktin veya sonra merdud hadis diyor ya sakıttan dolayı merduddur yani kopukluktan dolayı merduddur veya uta evta'nin veya uta ta'nin yani eleştirilmiş, cevap edildiğinden dolayı hadis merduddur tamam sonra bunun kısımlarını açıklıyor yani ikisinin kısımlarını açıklıyor sakt ne demektir ta'nin ne demektir tamam bütün merdud hadislerdeki sefer iki şeye döner ya sakıt vardır kopukluk vardır bunu da kısımları var değil mi işte مقطع منقطع حدسوار معدل حدسوار مفصل حدسوار علمي قسمنا له آل ذاب عشنا جدار معلق حدسوار وسائل بده تعنون بتعنده دلك وأما تعنون إما لكتاب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حظه Tamam Bir hadisin, bir râvinin ta'na uğramasının sebebi nedir? Bir, اِمَّا لِكَ Yalanından dolayıdır. İki, اَوْ تُحْمَتِهِ بِذَٰلِكَ Veyahut da bununla müttehem olmasıdır. Yani kendisinin yalan söylediği tam belli değildir. Ama bununla töhmet altında kalır. اَوْ فَحْشِغَلَتِهِ Veyahut da çok karıştırıyor. Yani böyle yani çok aşırı fahiş yanlışlar yapıyor mesela hadisi rivayet ederken. اَوْ <gülüyor> غَفْلَتِهِ Veyahut da gafildir. Yani hadisi dinlerken de gafildir, hadisi Gafildir. Ev e, fıskıhi veyahut da fasıktır. Veden mi? Veyahut fasıktır. Yani adaletinde zedelenme var. Ev vehmihi veyahut da rivayetlerinde vehim vardır. Yani karıştırıyor bazı şeyleri. Ev muhalefetihi veya kendi rivayetlerinde mesela sikavlanları rivayetlerinde muhalefet ediyor. İster senette ister metinde. Ev cehaletihi veya ravi tanımıyoruz. Yani bir ravi var bir senette ama biz bu raviyi tanımıyoruz. Cahiliz. Bu ravi'nin hükmünü bilmiyoruz. اَوْ بِدَعَتِهِ ya da bidaat sahibidir اَوْ سُوءِ حَفْزِهِ veyahut da سُوءِ حَفْزِ yani adamda şey vardır ee, hıfzında problem var. burası anlaşıldı değil mi? bunu aklımızda bulunduralım İnşallah bunu Allah Ömer nasip ederse göreceğiz zaten tahsilatıyla Allah aklımızda bulunduruyor yani bir hadisin mevzut olmasının sebepleri bunlardır anlaşıldı değil mi? Ha, bir üst kitaba çıktığımız zaman Mesela bu 10 tane sebebi biraz düşürmüşler. Yani çünkü zikrettiklerimin bazı bazsının altına mündereç olabildiği için mesela bu şey galat vehm. Bunlar hep su'u ihza şey olabilir. E, su'u ihza gaflet. Bunlar da su'u ihzan altında mündereç olabilir vesaire. Ama biz bu şunu bilelim. Bir hadisi merdud yapan iki şeydir. Ya sakıptır ya da dalilmiş. Yani ya kopukluktur ya da tanedilmesidir. Yani kopukluk ya senedin başındadır ya ortasındadır ya sonundadır. Bunun kısımları vardır. Öyle mi? Ta'an'da bu saydığımız 10 tane sebeptir. Yani bir ravi'nin ta'an edilmesi, eleştirilmesi bu saydığımız 10 tane sebepten dolayı yok Anlaşıldı? Sekizincisi neydi? Ev cehaleti. Değil mi? Bak. Şimdi biz mesela senelette bir tane ravi var. Ama biz bu ravi hakkında neyiz? Biz bu ravi hakkında bilgisiz. Anlaşıldı? Bu yani müfemliğe hiç bakmadan şu anda müfemi anlatmıyorum. Ben şu anda daha genel bir konuyu anlatıyorum. Tamam mı? Ravi'de cehalet. Hadisi ne yapar? Hadisi. Merdut yapar. Bak, cehalet iki kısımdır. Bir ravi ya aynen meçhuldür ya da halen meçhuldür. Ya da halen meçhuldür. İki tane. Aynen meçhul ne demektir? Ravinin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Yani mesela diyor ki adam Yani biz ricam kitaplarından baktığımızda teraccüm kitaplarına, tabakat kitaplarından baktığımızda Muhammed'in İstelim diye bir adam yok. Yani kimse tanımıyor bu adam. Tamam mı? Bu adam aynen ne olmuş olduğu? Bu adam aynen e, şey olmuş oldu, e, cahil olmuş oldu. Tamam mı? da bir adam söylüyor, adamı tanıyoruz. Yani böyle bir adam var, adam bilmiyor ama adamın halini bilmiyoruz. Zaptı var mı, adaleti var mı, alimler bunu tefsir etmiş mi, teşrik etmiş mi? Hakkında, elimizde hiçbir bilgi yok. Bak bu da aynen me'alûd halen meçhul oldu. Tamam Birincisi, adamı hiç tanımıyoruz. Böyle bir adam var mıdır, yok mudur, yaşamış mıdır onu bile bilmiyoruz. İkincisi, halen meçhul, adamın varlığını biliyoruz. Ama adamın şeyini bilmiyoruz, halini bilmiyoruz. Zaptı mıdır, sıkı mıdır, adil midir vesaire bunu bilmiyoruz. Ha. Şimdi burayı bir kenara koyalım. Bu bir hadisin verdut yakan sebeplerderdir. Tamam Mübhem hadis nedir? Mübhem hadiste ravi zikrediyor ama ravinin ismini zikretmiyor. Mesela örneğin adam diyor ki, اَخْبَرَنِي <gülüyor> şeyhi. Şimdi senin şeyhin sana mağruf, bana mağruf değil. Doğru mu? Bak burada bir ravi olduğunu biz biliyoruz. Bu adam bir şeyhi var. Şeyhi yani. ona haber vermiş ama biz bu adamın kim olduğunu biliyor muyuz? <gülüyor> levyusem. Yani ve bu hemun fî Lem levyusem. Ama ismini vermemiş. Öyle mi? İsmini vermediği için hem adamın hali hem de aynen hem bize veçhul olur. <gülüyor> Doğru mu? İsmini ver. Mesela adam diyor ki e, Kâle raculün. Bu ibhamın en arzası zaten. Kâle racûl, yani, nekire bir adam dedi ki, şimdi tamam racul bir racul söylemiş onu biliyoruz. İyi de bu racul kim? İsmini vermediği için bize, bize hem ayni meçhul oldu, hem de hali meçhul olmuş oldu. Ataşılık doğal olarak da ne oldu? Mübhem oldu. İsmi zikredilmediğinden dolayı mübhem oldu. o da adam diyor ki mesela, mesela işte ''Ekberani fulan mesela. Yani veyahut da mesela İmam Şafi'yle var ahberani men esikubihi Yani ben kendisine güvendiğim adam bana haber verdi ki e, diyor. E, bu tabi geniş bir bahis yani İmam Şafi'nin böyle dediğinde e, bu sözü mezette kabul edilir, edilmez mi? Ama böyle şeyler var yani e, rivayet edenlerden güvendiğim bir adam tanıdığım bana haber verdi ki şeyhim bana haber verdi ki ismini zikretmediği için bu adam ne oldu? Bu hadisin ismi ne oldu? Müphem oldu. Mevcut olmasının sebebi nedir peki? Bak, ismi zikretmemek, mübhem olmasının sebebidir. Merdut olmasının sebebiyle mübhemlikten kaynaklanan cehalettir. Anlaşıldı değil mi burası? Neden <gülüyor> hadisin hükmü nedir o zaman? Zayıftır. Değil mi? ibham giderilmediği müddetçe mübhem hadis zayıftır. Han Ali sevgili bir şey anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Evet. 14. beyit. وَكُلَّمَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَضِدِّهِ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَ. وَكُلَّمَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى Ravilerinin sayısı düştükçe ve qallat rijaluhu ve qallat rijaluhu Onun ricalinin sayısı azaldıkça sayısı adedi Ala İsnadın değeri yükselir, öyle mi? İsnadın hadis ilmindeki değeri yükselir. Vadedduhu onun tersi, yani senetteki rabiplerin sayısı çoğalırsa, zâkeler ziyat nezela, işte değeri düşen de budur diyor. Tamam, zâkem bu ziyat o şeydir ki nezela, onun değeri düşmüştür. Tamam, bu o zaman ne konusu? Ölümlü isnad ve alil isnad ve nazil isnad meselesi. Tamam. Şimdi Mustafa hadiste konulardan e, bir tanesi de isnad bahislerinden bir tanesi de senedin Ali olması veya bu da senedin nazil olmasıdır. Biz bunu görmüştük, öyle değil mi? Bluğul Meranda bunu anlatmıştım. Yani aali isnad nedir, nazil anlatmış mıydım? Anlatmış. Hatta daha sonra soru da sormuştum sen cevap vermiştim. Doğru mu? Aali isnad nedir, nazil isnad nedir e, diye anlatmıştım. Ali isnad nedir, e, nazil isnad nedir? Şimdi. Ee, tanım, tanımı zaten anlaşıldı değil mi? Tanımın anlaşılmayacak bir şey yok. Yani bir senetteki Recan sayısı düşerse o âli isnattır. Âliden kastı ne? Değeri yüksektir. Hadis alimlerinin yanında o isnadın değeri yüksektir. Sayı çoğalırsa senetteki o zaman onun değeri nedir? Onun değeri düşüktür. Şimdi burada sorumuzu, sormamız gereken soru şu. İslam alimleri neden dolayı bu kadar isnatla ilgili ince ve dalmışlar? İsnad alimleri Belki aklınıza gelebilir. Yani dersiniz ki bu bu kadar bir senetteki aneni eleni karıştıracak kadar ne var yani e bu senetlerde bu kadar üzerine düşmüşler? Sebebi şu, çünkü İslam uleması daha evvelki dinlerin sapma nedenine bakmış, sapma nedeninin temelinde isnatsızlık var. Tamam Sapma nedeninin temelinde isnatsızlık var. İslam ümmetinin, İslam şeriatının kıyamata kadar muhafaza nasıl muhafaza edilir diye düşünmüşler. Bunun sebebinde de isnat olsun. Şimdi diyecekseniz ne adama. Öyle mi? Bakın önce Abdullah i̇bn bir sözünü söyleyeyim. Abdullah i̇bn Mübarek diyor ki el min el dini. Isnat dindendir. Leul el isnadu, Şayet isnat olmasaydı. le men Yani isnat olmamış olsaydı dileyen dilediği şeyi dinde söylerdi Doğru mu? Süfyan-i Sevri ne diyor mesela? Süfyan-i Sevri diyor ki El-İsnadu silahul mü'mini. Isnat. Müminin silahıdır. Dini muhafaza etmeden isnat dini silahıdır. Daha evvel hatırlıyorsanız, yani daha evvel Müslüm'ün mukadimesini yaparken kendine hatırlarsanız der. Sonra daha sonra da zikretmiştir. Ayrıyeten bu derslerde. Demiştim ki Muhammed İbn-i ne diyor İmam Müslüm Mukadime'de rivayet ediyordu. Değil mi? Kanu لا يسألون عن الإسنالك فلما وقعت الفيتا قالوا سمه لنا رجالا isnattan sormazlar da daha evvel. Ne zamanki fikneler vakı oldu dediler ki bize ricalinizi isimlendir. Şimdi Abdullah ibn-i sözüne dönelim. El-İsnadu mine diniyle ule l-İsnadu le qâle men şâ'e men şâ'e men Şimdi mesela diyelim ki adamın biri çıktı bize dedi ki peygamber mesela örnek veriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize bu konuda dini bu şekilde açıkladı. Biz ne diyoruz hemen? Bunu isnadı nerede? Öyle mi? Yani kim sana bunu haber verdi? Bize isnadını getiriyor. İsnadına bakıyoruz. Ona göre doğru mudur sahih midir? Hükmediyoruz. Dini bu şekilde, yani isnad ilmiyle biz dini Bağdılığa ne yapmış oluyoruz? Muhafaza etmiş oluyoruz. i̇bn Hazm diyor ki, isnat Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete tanımış olduğu en büyük lütuflardan bir tanesidir. Yahudi ve Hristiyanlara bu tanınmadığından dolayı Yahudi ve Hristiyanlar saptılar diyor. Onlar hiçbir şeylerini peygamberlerden, senetlerden nakledemezler. En fazla yaklaştıkları tabaka Yahudilerin Hz. Musa'ya 30 asırdır. Yani Hz. Musa'dan rivayet ettiklerinde ona en yakın oldukları yer 30 asırdır. Hristiyanlar da buna benzerdir. Tamam yani düşün bir adam peygamberinden nakil yapıyor son ulaşabildiği nokta peygamberden 30 asır sonra yaşamış olan adamdır. Öyle mi? Şimdi bu, bu dinin bozulması kolaydır. Yani arada 30 tane asır olduğu için, yani sonrasının doğrusunun yanlışını bilmediği için değil mi? Oraya dayandırdığını kabul edilir, oraya dayandırdığını kabul edilir ama Allah bu ümmeti dininde isnat ile korumuş oldu. Değil mi? Herkes söylediğini mutlaka dayanağını getirip zikretmesi lazım. İşte İstinad bu kadar önemli olduğu için, <gülüyor> dini muhafazadan Süfyan-ı Sevr'in dediği gibi silah olduğu için İslam alimleri de İstinad'ın en ince meselelerine kadar incelemişler. Sebep bu. Tamam İslam'ın değerini bilmişler. Bu nimetin şükrü eda edilsin diye bunun en ince meselelerine kadar incelemişler. Şimdi Ali İstinad dedik nedir? وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَدَدُّهُ زَاكَرَّ زِيْقَدْ نَزَرٍ neden bir senetteki râvilerin sayısının düşmesi o senetin değerini hadis elinin yanında yüceltir? Neden sayının çoğalması onu düşürür? Var mı söyleyecek onun sebep? Yani ona burada Ali yapan şey nedir? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki burada benden iki kişi hadis ribad ediyor. Tamam mı? Benden iki kişi <gülüyor> içerisinden hadis ribad Biri diyor ki, ben kardeşten, o da hocadan, Dedi ki, nokta nokta nokta. Bir, iki, üç. Öyle mi? Diğeri de diyor ki, bak buradaki Kadir, ben falandan, falan falandan, o filandan, o filandan, o da kocadan. Şimdi üç kişinin senette olan üç kişiye mi gönlünüz daha mutmain olur? Yoksa arada beş tane adamın olduğu habere mi gönlünüz daha mutmain olur? Üç kişinin elbette ki. Öyle değil mi? Çünkü sayı azaldıkça, vehem, karıştırma, hafızdaki problem, inkıda, tezgis, bunların şeyi düşer. Bunların ihtimali düşer. Doğru mu? Sayı çoğaldıkça ihtimal de çoğalır. Yani 3 tane ravi ne kadar az olursa hadisin merdu olmasına sebep olan etkenlerin azalması o kadar daha çok olur. Hadisin şehit ne kadar çok olursa ricaldeki sene sayısı ne kadar çok olursa hadisin merdut kılan sebeplerin bulunması o kadar ihtimali çok olur. Bundan dolayı alimler sayısı az olanın değerini yüksek kabul etmişler. Anlaşıldı. Ama hangi şartla mutlak olarak ben senedi az olan kabul edilir mi? Edilmez. Ravilerinde sıhhat şartı bulunmak kaydıyla. Tamam mı? Ravilerinde sıhhat şartı bulunmak kaydıyla. Mesela şimdi İmam vaki Vekih biliyorsunuz kim değil mi? İmam Vekih İmam Şafi'nin kocası değil mi? İmam Vekih kendi ashabını topluyor hadis diyor ki onlara iki tane senet söylüyor. Diyor ki Fulan Fulandan İbni Mesut'tan Bak üç kişiler mi? bir iki sonra İbn Mesud sonra diyor ki üçüncü bir İslamci zikrediyor. diyor ki işte Mansur İbrahim'den İbrahim bilmem neden beş kişi söylüyor bir iki üç dört beş bu İbn Mesud bak burada İslam'da kaç kişi var üç kişi var burada beş kişi var değil mi hangisi size daha sevimlidir diyor. Yani bir hadisi iki ayrı kanaldan naklediyor. ve da iki ayrı hadisi, iki ayrı senetle naklediyor. Hangisi daha sevimlidir? Tabi öğrenciler de ne diyorlar? Diyor ki elbette ki birincisi bize daha sevimlidir. Yani üç kişi olan. Öyle mi? Niye? Çünkü bu Ali İsmadır. Doğru mu? Vekî'e diyor hayır. Fakih'in fakih'ten, fakih'in fakih'ten, fakih'in fakih'ten, onun da fakih'ten rivayet ettiği rivayet, bize şeyhlerin birbirinden rivayet ettiği rivayetten daha sevimlidir. Yani ne demek istiyor burada Vekî'e? Diyor ki, âli-i isnat ve nazil-i isnat meselesi mutlak değildir. Bak burada beş tane adam var, ama bunların sikkalık derecesi bunlardan daha üstün olduğu için, böyle bunların sayısı çok olsa da biz bunların rivayetini bunlara tercih ederiz. Anlaşıldı? Burada onlara öğretmek istediği şey bu. Yani bu beş kişinin e, hadis alimlerinin yanındaki derecesi, güvenilirliği, bu üç kişiden çok daha fazla. Bu üç kişiden çok daha fazla olduğu için de, biz diyor bu beş kişiyi bu üç kişiye ne yaparız? Tercih ederiz. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ali isnat ve nazil isnat meselesi mutlak değildir. Senetteki ravi'lerin haline bağlıdır. Tamam mı? Senetteki ravi'lerin haline bağlıdır. Bazı senetler vardır ki Mustafa Hadis'in isimlendirmesinde nazildir. Bunun gibi. Ama ali isnat olandan daha değerlidir. Sebep içindeki ravi'lerin sikalı derecesinin ali isnat olandaki daha yüksek olmasıdır. Anlaşıldı değil mi bu? alimlerin ali isnadı, nazil isnattan üstün tutmalarının sebeplerinden bir tanesi de fiili sünnetteki pratik uygulamadır. Tamam Fiili sünnetteki pratik uygulamadır. Şimdi e, hatırlıyorsanız daha önce de bir tane hadis söylemiştim size. O hadis şerifi şöyle bir düşünün. Demişti ki bu sahihte varit olan e, Enes'in rivayeti var. Değil mi? Enes diyordu ki biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'a soru sormaktan ne yollamıştık? Bizim hoşumuza giderdi ki, vadilerden arabilerden akıllı olan biri gelsin peygamberimize soru olsun, peygamberimiz de ona cevap versin. Bir tane adam geldi dedi ki, ey Muhammed senin el için bize geldi ve zannetti ki seni Allah gönderdi. Seni Allah mı gönderdi? Evet beni Allah gönderdi. Sonra senin elçin için zannetti ki Allah bizim üzerimize şunu faskıldı, bunu faskıldı, peygamberimiz de hepsine doğrudur diyor. Hadis-i şerifi biliyoruz. İslam'ın beş esasını adam peygamberimizin el içinden işitmiş, Gelip peygamberimize sormak suretiyle tehdit ediyor. Doğru mu? Burada alemler demişler ki bu ali isnat talebidir. Yani bak şimdi sen adam peygamberden bu söylediklerini rivayet ederken arada bir elçi var. Öyle mi? Bana peygamberin elçisi peygamberden haber verdi ki diyecek. Adam ne yapıyor? Elçiyi aradan çıkarıyor. Bizzat kendisi geliyor peygamberimizin yanına. Bizzat kendisi peygamber aleyhissalatü vesselam'dan alıyor. Değil mi? Ne oldu? Üç kişilik senedi. Adam iki kişiye düşürmüş oldu. Yani bu bu sahabe Üç kişilik senedi iki kişiye düşürmüş oldu Ve tabi diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da buna itiraz etmeyince yani sen nasıl benim elçimle yetinmiyorsun, ben sana elçi göndermişim demeyince biz bildik ki diyorlar bu işte ali isnadı talep etmenin dinde güzel bir şey olduğunu. Ve daha önce yine anlatmıştık, ya zikrettiğim rivayetleri söylüyorum ki bildiğiniz olsun. Cabir Cab İbni Abdullah'ın Abdullah, Abdullah İbni Üneş'ten hadis işitmek için değil mi? ta Medine'den Şam'a gitmesinin kısası. Öyle değil mi? Abdullah ibn Cabir ne diyordu? Ben bir tane deve aldım, bir aylık mesafeye gittim Şam'a ulaştım. Abdullah ibn Üneyse'ye dedim ki, Biz senden senin rivayet ettiği söylenen bir hadis işittim. Koptum ki o hadisi senden duymadan ya sen ölesin o da ben öleyim diye geldim bu hadisi senden dinlemeye. Bak, bir aylık mesafeye gitmiş Abdullah ibn Üneyse'den hadisi duymuş Medine'den. Yani bir sahabe başka bir sahabe Abdullah ibn Üneyse'den hadisi rivayet etmiş. Ama Cabir istemiş ki, Cabir'in Abdullah bizzat o peygamberin sözünü ravisinden bizzat kendisi dinlesin. Yani üç kişilik senedi kaçan düşürmüş oldu Cabir iki kişiye düşürdü. Değil mi? Bizzat gitti. Kendisi Abdullah Yüneyus'ten hadisi dinlemiş oldu. Ve benzeri rivayetler. Yani bunun gibi gördüğünüz, karşılaştığınız bütün rivayetler, hani ravilerin aradaki aracıyı düşürmek suretiyle bir üstten gidip bizzat dinlemeye geldikleri rivayetler. Ali İsna'nın dinde güzel bir şey olduğunu, talebenin ilimiz meşru bir şey olduğunu e, bazı alimler söylemişler. Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey. Devam edelim mi? Giter mi? Giter. O zaman وَمَا أَدَفْتَهُ إِلَى الْأَنْعَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَبَّا مَوْقُوبُونَ ذُكِينَ Bunu anlatmış olduk zaten değil mi biz? Yani mevkuf hadisi zaten şeyde anladık biz. Yani e, mevkuf anlatırken mevkuf hadisi de anladık. Bir daha geriden anlatmaya gerek var mı? Yok. Değil mi? O zaman neye geleceğiz? 16. beyt'e geleceğiz ve Murselun minhu Sahabiun sakat. Ve Murselun minhu Sahabiun sakat. Ondan sonrasına devam edeceğiz.